Evet, La İlahe İllallah'ı bozan unsurlara yine geçmeden önce yine bir takım mukaddimeler inşallah yapacağız bu dersimizde. dedi ki, La İlahe İllallah'ı bozan unsurları öğrenmek yani şirk amellerini küfür amellerini öğrenmek onlardan korunmak her bir Müslüman üzerine vaciptir. Kendi dinini muhafaza edebilmesi için her bir Müslümana vaciptir, fazdır ve demiştik ki hani e, şirk ve küfür olan amellerinin de Allah Teala tarafından affedilmeyeceğini öğrenmiştik. Eee okunan ayetlerde Estauzu billahi inna Allah la yaghfiru eyyu bihi ve yaghfiru ma dunen zalik limen yasha. Allah Teala ortak kendisine ortak koşulmasını kesinlikle affetmez. Yani şirki affetmez diyor. Ama onun haricinde dilediğini affeder büyük günahlar olsa müminin günahları yerden göğe kadar olacak olsa dahi veya denizin köpükleri kadar dahi olsa Allah'a tövbe ettiği zaman ne oluyor? Günahları affediliyor. Ya da velev ki mümin olarak Allah'ın huzuruna böyle gitse yerden göğe kadar günahlarla da gitmiş olsa cehennemde azabını çektikten sonra cezasını çektikten sonra eninde ve sonunda cennete girer. İmanın sebebiyle. Fakat şirk koşmuş olan bir insan yerden göğe kadar sevaplarla Allah'ın huzuruna gidecek olsa ona fayda etmeyecektir o sevapları. O kadar önemlidir yani. Şirk ve küfür amelleri Allah korusun kişinin amelini iptal eden, dinini yok eden, ahiretini harabeye çeviren çok kötü amellerdir. Bu sebeple ona götüren yolları çok iyi bilmek lazım. Hani Hazreti Ömer'in bir sözünü nakletmiştim. Demistik ki, letunkadanna uran islami urveten urva. Hani islam halkaları teker teker kopacaktır. İzle neşe fil islami men nem ya'li fil cahiliye. Eğer cahiliye tanınmayan insanlar islamda neşe et bullunuslarsa yani yetişirlerse islamın halkaları kopar, cahiliyeyi bilmeyen, şirkleri bilmeyen, şirke götüren yolları, harama götüren yolları bilmeyen islamın kıymetini de bilmez ve zamanla o küfür amellerine de düşebilir bu sebeple allah Teala ayetinde tafsilatlı bir şekilde iman ve küfür amellerini iman ve küfür yollarını bize tafsilatlı bir şekilde anlatmıştır bir ayet-i kerimesinde diyor ki "Ve وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاَيَاتِ وَلِتَسَّب۪ينَ سَب۪يلُ الْمُجْرِم۪ينَ biz ayetleri tafsilatlı bir şekilde açıklarız tafsilatıyla e, açıklarız Ve bununla da diyor, mücrimlerin yani suçluların, zalimlerin, facillerin yolları da açığa çıkmış olur. Böylece görünmüş olur. Bir ayetinde لِيُهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَ وَيَحْيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَ Yani yine bir delil üzere helak olacak olanlar helak olur. Ve delil üzere ihya olacak olanlar da ihya olur. Ve bu Müslümanın önünde çok açık bir şekilde ve hedeynahu'n-necdeyn ayetinde dediği gibi ona iki yolu da gösterdik. İki yolu da, iki yolun da önünü açtık. Dilerse hayır yolunu iman yolunu seçer, dilerse de küfür, şer yolunu seçer. Allah Teala kulunu serbest bırakmıştır. Ona bu iki yolu da anlatmıştır. Bu iki yolda karşılaşacağı birçok şeyi de anlatmıştır. Bu gerek cennete götüren yolu, gerek cehenneme götüren yolu ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennete götüren yolun dikenli bir yol olduğunu, eziyetlerle, korkutucu şeylerle, nefse hoş gelmeyen şeylerle dopdolu olduğunu, fakat bunun sonunda da cennetin var olduğunu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan etmiş. Cehennemin yolunun da şehevi şeylerle İnsan nefsinin arzu ettiği, hoşuna gittiği şeylerle donatıldığı, dikenlerle işte bir takım eziyet, pardon dikenli olmayan, eziyet vermeyen nefse hoş gelen şeylerle donatıldığı cehennem yolu donatıldığını beyan etmiş aleyhissalatü vesselam ve sonunda nedir? Allah korusun cehennem vardır işin ucunda ve dünya hayatını bazı ulema şuna benzetmişler diyorlar ki e, adamın bir tanesi kuyuya düşmüş. Ve kuyuda kalacak olsa helak olacaktır. Kendisinin kendisine bir ip uzatılmıştır. Ve o ipe tutunup şey yaparsa, tırmanırsa kurtuluşa erecektir. Eee tutunup çıktığı esnada biraz ilerleyince bir bakıyor alttan yılanlar kaynamakta. Yılanlar var. Tabi aşağı inecek olsa ve ipi bırakacak olsa yılanların arasına düşecektir. Ve helak olacaktır, yok olacaktır. Bunu da cehennem olarak da etmişler. Yukarı çıkacak olsa kurtuluşa erecektir. Tam tırmanırken ipte bir bakıyor ki bir yerde mağaranın bir tarafında şey var ve o kuyunun bir tarafında bal var. Ya şu balı da biraz yiyeyim diyor. Şu baldan da biraz yiyeyim öylece Tırmanıp çıkayım diyor Balı yemeye başlarken bir bakıyor iki tane fare Bir siyah bir beyaz fare ipin ta ucundan yukarı Ucundan kemirmeye başlıyorlar E tabi Düşünüyor bunlar kemire kemire ne olacak İp sonunda kopacak ve ben yılanların arasını düşeceğim helak olacağım Tabi ip kopana kadar diyor Bir müddet geçer Ben en iyisi şu baldan yiyeyim Bol bol yiyeyim öyle çıkayım Ne sersefinde bal yerken bir taraftan da bakıyor farelere, fareler tadı kemir kemiriyorlar. Eğer bu insan o bal lezzetine dalacak olsa, ihmal edecek olsa, o çıkışı ne olacak? İp kopacaktır ve yılanların arasından düşüp helak olacaktır. Yani cehenneme girecektir. Ama yok, selameti düşünüp biraz şu baldan, yani sadece bir iki böyle tadına baktıktan sonra Devamını getirmeyim, çıkacağım çıkayım derse selamete ulaşacaktır. Fakat işte balı tercih eden, dünya hayatını tercih eden ne yapıyor? O ipin kopmasına sebebiyet veriyor ve düşüp helak oluyor. Fakat ahireti tercih eden, aklını kullanan hemen ne yapıyor? Tırmanıyor ve oradan kurtuluyor. Diyorlar ki o bal dünya hayatıdır. Dünyanın geçici olan menfaatleridir. O ipi kemiren fareler de Bir siyah, bir beyaz olan fareler de biri gece, biri gündüzdür. O ip onun ömrüdür. Gece ve gündüz onun ömrünü ne yapıyorlar? Tüketiyorlar. Aşağı düşecek olsa yılanlar cehennemdir, yukarı çıkacak olsa zaten cennettir, selamettir. İşte akıllı olan bir insan ne yapar? Ahireti tercih eder. Dünyanın geçici menfaatlerini, geçici olan arzularını arzularına dalmaz. Ve de onu ebedi bir hayata tercih etmez çok geçici olan dünya hayatını ebedi olan bir hayata tercih etmez, akıllı olan bir mümin. Evet, dedik ki Suzeyfe'nin de dediği gibi bizler şerre götüren, küfre götüren amelleri öğreneceğiz ki ne yapacağız? Ondan hem kendimiz korunacağız, hem de etrafımıza, çevremizde tebliğ etmek suretiyle insanları da, Müslümanları da bundan ne yapacağız? Alıkoymaya çalışacağız. Ve geçen dersimizde de ben ettiğim gibi 400'e kadar ulaştıran alimler de var. Her bir asırda tabii değişik değişik küfre götüren ameller türler. Ve bir zamandan bir zamana göre de değişir. Bazı zamanlarda bazı ameller çok hakim olur, yaygın olur ama biraz müddet geçtikten sonra bakarsınız başka ameller devreye girer. Örnek veriyorum mesela İbn-i Teyme rahmetullahi aleyh döneminde Ee, i̇şte bir takım şirkler zuhur etmiştir. Özellikle sapok gruplarının da türemesi, esma ve sıfatlarda işte koştukları şirk ve da dalayetlere düşmeleri, ee, tabii kabircilik ve sair şirkleri de mevcuttu. İşte Muhammed bin Abdullah döneminde ee, bu daha çok kuvvet kazanıyor kabirlere yönelik gidip kabirlerden medet isteme, Allah'a ortak koşma velileri, Allah'a aracı kılma, işte onlardan isteme vs. gibi yani kabir meseleleriyle ilgili olarak daha çok düşünen şirkler ve bazıları diyorlar yani Seyyid Kutub rahmetullahi aleyhüm özellikler mesela en çok üstünde durduğu nokta dikkat edilirse hakimet meselesi. Yani hilafet yıkıldığından beri takriben 1900'lü yıllardan beri özellikle İslam aleminin Avrupa'ya doğru iyice bir yönelişi Allah'ın şeriatını kaldırıp beşeri sistemi getirip hakim kılmaları bu hakimiyet konusunda Allah'a ortak koşmaları, laiklikle demokrasiyle buna benzer sistemleri getirip hakim kılmaları da günümüzde beşeriyetin daha çok şirke düştüğü yani bir alan olmuştur. Her bir asır da dikkat edilirse değişik şirk türleri ne yapar? Türer ve o topluma hakim olur. Peki o aşılır ve de zayıflar, başka bir şirk ortaya çıkar. Özellikle de günümüzde daha çok hakimiyet konusunda Allah'a ortak koşulma söz konusu bununla beraber dünya hayatını tercih etme. Ahiret hayatına tercih etme, dünyalık olan şeyleri Allah'ın ve Resulünün önüne, Allah'ın dininin önüne geçirme, yönünden de dikkat edilirse büyük bir şirk yaşanıyor. İnsanların şu anda ismi Müslüman olan insanların ek serisi, gördüğümüz kadarıyla aslen din diye bir şey, bir mefhum artık kalmamıştır hayatlarında. Sadece isim olarak kendilerini hizmet ederler, biz Müslümanız derler. Fakat dikkat edilirse hayatlarında Allah mefhumu, peygamber mefhumu, şeriat mefhumu, haram, helal Mubah, yasak vs. gibi mefhumlar kalmamıştır. Artık her şey helal olmuştur onlarda. Ana yasaya aykırı olmadığı müddetçe ya da devlet yasaklamadığı müddetçe ya da yasaklarsa da kanunlara yakalanmadığı müddetçe ne yapıyorlar? Her şeyi çiğniyorlar. Haram ve helal mefhumu gittikçe azalmış bir durumda. Yani dinden bir soyutlanma toplu bir irtizar dinden tamamıyla bir soyutlanma çıkma şirki küfür şu anda toplumda dikkat edilse bir de zuhur göstermektedir. Evet. Demek ki küfür yollarını, şirk yollarını öğreneceğiz ki ne yapacağız? Ondan sakınacağız. Tabii bu konu da çok da hassas bir konu. Yani iman ve küfür meselelerini öğrenirken çok hassas bir konu. Bu konuda bazı fırkalar aşırı gitmişler, hariciler gibi hariciler gibi fırkalar aşırı gitmişler. Aslen küfür olmayacak olan bazı meseleleri küfür saymışlar. Bunun akabinde sahabelerin bir kısmını tekfir etmişler onlara karşı savaşmışlar. Kanlarını ve manlarını helal saymışlar. Ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir fırkanın da çıkacağını daha önceden de haber vermişti. Ve hatta onların durumlarını da şöyle beyan etmişti. İşte sizden birileri onların yanında yani onu, o haricilere e, karşı namazını onların namazları yanında işte orucunu onların orucu yanında ya da kıraatını Kur'an kıraatını onların kıraatı yanında ibadetini onların ibadeti yanında hakir görür. Basit görür. Ve onlar dinden okun yay, yaydan fırladığı gibi fırlarlar diye beyan etmiştir. İşte ben onlara ulaşacak olsam onları öldüreceğim çünkü öldürmelerinde ecir vardır. ...diye beyan etmiş. Başka bir hadiste onların cehennem ehlinin köpekleridir diye ...beyanda bulunmuş. Niye? Bunlar çünkü fasit itikadları ...ve bu fasit itikadları sebebiyle ...yaptıkları tahribatlar, yaptıkları yanlışlıklar ...sebebiyle kendilerini ne yapmışlar? Helak etmişler. Tabi buna mukabil, buna zıt olarak ...yine de her bir kutuba karşı ayrı bir kutub ...yine de türemiştir tarihte. Buna mukabil zıt olarak bu sefer mürciğe devreye girmiş. <gülüyor> i̇şte e, mürciğe devreye girince işte kişi la ilahe illallah derse veya la ilahe illallah inanırsa kalben tasdik ederse bazıları daha da aşırı gitmişler cehmiler gibi sadece la ilahe illallahı bilecek olurlarsa sadece bilgi, hani inanma şubu tasdik etme meselesi değil sadece bilgi Allah'ın var yani var olduğunu Muhammed sallallahu onun kulu ve resulü olduğunu Kur'an'ın indiğini vesaire bilirse bu insan mümindir demişler fırka fırka tabi onlar da bölünmüşler bazıları demişler iman kalpte tazdik dilde ikrardır amel ondan değildir iman azalmaz ve çoğalmaz yani amelleri saymamışlar aşağıya doğru bazıları demişler yok sadece kalben tazdiktir Bazıları demişler sadece dil ile ikrardır çünkü kalbi Allah biliyor. Bazıları <gülüyor> daha da aşırı gitmişler sadece bilmektir. Tabii onların sözüne göre bilmektir deyince Yahudiler de aslında Müslüman olması gerekiyor. Şeytan da Müslüman olması gerekiyor çünkü Yahudiler ve Hristiyanlar Hz. Resulullah'ın s.a.s. hak bir peygamber olduğunu biliyorlardı. Ayette beyan ettiği gibi onlar çocuklarını tanıdıkları gibi seni de tanırlar diyor. Kur'an'ın hak olduğunu da biliyorlar. Fakat kinleri, hasetleri işte nefsi duyguları sebebiyle iman etmemişlerdir. Evet, böyle bir grup da türemiştir İslam tarihinde. Ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir grubun türeceğini, Kaderiye ve ediye iki grubun türeceğini ve bunların cennet kokusunu almayacaklarını da beyan etmiştir. Yani bu iki fırka da ne olmuştur? Helak olmuştur. Gerek tekfir konusunda aşırı gidenler, hariciler, gerek bu konuları hiç dalmayan, sadece la i el diyen bir insan kurtuluşa ermiştir diyen mürciye fırkası da helak olmuştur. Ehli sünnet ve cemaat cemaate mensubu olan Müslümanlar orta yolu, hak yolu şey yapmışlar, hak yola girmişler, onu onun üzerinde sebat göstermişler ve delil üzerine hareket etmişler. Dolayısıyla bizler de bu iki fırkadan olmamamız için ne mürciye ne de harici olmamak için ne yapacağız? İlim üzerine bu iman-küfür meselelerine yaklaşacağız. Delil üzerine e, bu konulara eğileceğiz ve bu konularda kesinlikle aceleye girmeden, delil üzerine Allah'a da çokça dua ederekten allah Teala'nın bize hakkı göstererek bizi hakta, bize e, hakta sebat vermesini Allah'tan isteyerek ne yapacağız? Bu konuları öğreneceğiz. Ve ta ki hayatımızı ona göre şekillendireceğiz. E, ve bu amellerden uzak duracağız. Bu konuyla ilgili tabi bu konunun tehlikesini gösteren e, hadisler var. Bu hadislerden bir tanesi Resulullah sallallahu Saddam och Saddam, Saddam och Saddam, Saddam och Saddam, Saddam och Saddam och Saddam och Saddam och Saddam och Saddam och Saddam och Saddam och Saddam och Saddam diyor. Yani och Saddam yani ya o Saddam och Saddam och Saddam och Saddam och Saddam och Saddam och Saddam och Saddam delil olmadan sadece dünyevi bazı arzular sebebiyle ve düşmanlık sebebiyle veya hatta buna benzer şeyler sebebiyle delilsiz Müslüman kardeşine kafir derse diyor ikisinden birisi aynen dediği gibi olur. Tabi ekseri ulema buradaki küfrün dinden çıkaran bir küfür değil de nimet küfrü olduğunu beyan etmişler ve e, haksız yere, ilimsiz bir şekilde Müslümanı tekfir etmenin büyük günahlardan olduğunu ne yapmışlar? Beyan etmişler. İşin tehlikesini anlatmışlar ve dikkat edilirse Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun küfür ile beyan etmiş demişler bu ameli. Dolayısıyla bu çok çok tehlikeli ve büyük günahlardan sayılan bir ameldir. Yine başka bir hadisinde diyor, "Le yermiy reculun." Az önceki söylediğim hadisi İmam Buhari rivayet etmiştir. Şimdiki okuyacağım hadis Yine İmam Buhari'nin rivayt ettiği hadis Diyor ki La yermi reculun reculen bil fusuqi Bir adam Başka bir adamı Fasıklıkla ittham ederse Ve la yermihi bil kufri Yada küfür ile ittham edecek olursa İller teddet aleyhi İlla ki ona dönecektir Diyor yekun Eğer arkadaşı böyle onad ona dönecektir Bu hadiste de demek ki gösteriyor ki kişi ey fasık, ey hain, ey facir ve sair gibi ve daha ey kafir diyecek olsa karşıdaki Müslüman kardeşi böyle değilse kendisine bu sözün döneceğini ne yapıyor, beyan ediyor. Ve bu hadis Müslümanlar için bir uyarıdır. Ey Müslümanlar, dillerinize sahip olun. Dikkat edin ve Müslümanlar hakkında özellikle konuşurken son derece dikkat edin. Haksız yere sakın ki Müslüman kardeşinize kötü bir kelime kullanmayın diye beyan ediyor. Evet. İn İbri Taimiyan, rahmetullahi Aleyhi diyor ki, Lakin, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, kişilerin ayıplarındandır diyor bu Allah'ın izniyle, Allah'ın Bidatçı fırkalarının ayıplarındandır, kusurlarındandır. Tekfiru ba'dihim ba'da. Yani en ufak şeyler olduğu zaman, ihtilaflar vesaire hemen birbirlerini tekfir etmeleri. Böyle bir menheç kimin menhecidir? Böyle bir metod, böyle bir yol. Diyor bidat ehlinin yoludur. Ufak, büyük. Basit, işte zor. Her meselede, hatta hemen rastgele, hatta çok rahat bir şekilde istlaf ettikleri zaman birbirlerini tekfir etmeleri diyor gıdaat ehlinin diyor menhecidir. Ve mimma madhi ehli le'nî ammâ idim ehlinin mehd edilen yönlerinden birisi de başka bir sır da var yine ehli sünnetin güzel yönlerinden bir tanesi de enhum yuhatti'ûne ve lâ yukeffirûn. Onlar birbirlerini şitesen hata yaptın. Bu bu noktada işte hata işliyorsun, yanlış yapıyorsun deyiz, birbirlerini böyle uyarmaları ve hemen tekfir etmeleri değil. Tabii tekfir gerektiren yerlerde tekfir etmişlerdir. Fakat rastgele böyle her ihtilaf düştüğü zaman, veya her bir yanlış şey buldukları zaman, ehli sünnet ve cemaatin menhecinden ya da ilim ehlin menhecinden değildir tekfire girmek. Ne yapıyorlar sen bu konuda hata yapmışsın, yanılmışsın, ayağın kaymıştır vesaire gibi, Kanste tårfu, upplysningar är. Imam Shawkani Inabu bu mässanlägga religier, så hassas bir sössen är medtider. Jag nämner att hukma alla rådjur i muslimer, bokruti Islam, yani bir musluman insana sen dinden check muslum, kufre girmisn, demak vad duxulu fil kufri och yani sen yani kufre girmt sin demek La yenbeghi limuslimin yu'minu billahi vel yu'min ahri en yakduma aleyhi illa biburhanin Avdahu min şemsin nahar Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olan bir Müslümanın böyle bir meseleye girmesi yani Müslüman kardeşine sen kafir oldun İslam dininden çıktın, kufre girmişsin demesi ancak güneş ışığı gibi Güneş gibi apaçık Aydın belli olan ancak delillerle Yapabilir diyor Allah ve ahiret gününe iman ediyorsa diyor Böyle bir eyleme Ancak güneş ışığı gibi Açık belli olduktan sonra diyor ancak och det här dagen, kan du bara göra det på grund av bevis. Det är bevis på att det är sant. Det är bevis på att det är Çünkü sahih yollardan gelen hadislerde sahabe-i kiram naklettikleri rivayette kim bir Müslüman Müslüman kardeşine ey kafir diyecek olsa ikisinden birine döner diye bize nakletmişlerdir diyor. Burada İmam Şevkani Rahmetullahi Aleyhye bu işin tehlikesini ne yapıyor? Beyan ediyor. Yani bu tekfir meselesinin yani bir Müslümanın bir tekfir yani konusuna girdiği zaman hemen direkt ilimsiz bir şekilde, şartlarına, manilerine bakılmaksızın direkt onu tekfir etme konusunda son derece dikkat edilmesi veyahut da delilsiz yani şüphe üzerine tekfir edilmenin sakıncalarını beyan etmek üzere işte ancak güneş ışığı gibi yaptığı amelin belli olması artı delillerin de o amelin küfür olduğunu beyan etmesi artı herhangi bir mani ve şartın da ortadan kaldırması yönünde ancak olacağı zamanlarda tekfir konusuna girilir diye beyan etmiştir. Tabi bu konuda ben kısa geçiyorum. Yani birçok İslam uleması bu konulara değinirken hemen hemen hepsi de aynı mesele değinmişler. Bu noktadaki yani hassas olma, olunması gerektiği, dikkat edilmesi gerektiği, aslen yani Müslümanın kafir oldu mu olmadı mı diye kapalı olduğu zaman özellikle bu işi ancak ilim ehlinin karar verebileceği e, ve aslen bu işin ilim ehlinin ancak çözeceği, mesela kadıların, alimlerin ya da onlar olmadığı zaman ilim ile iştigal eden insanların ancak çözeceği meseleler olaraktan beyan etmişler. Bu kapıyı mümkün oldukça kapatmaya çalışmışlar. Çünkü ilimsiz yere bu konuya, konulara dalınacak olsa Allah korusun zamanla hariciler gibi oluruz ve e, bu e, kapı kapanmaz ve bu meselenin bir ölçüsü olmaz. Tabi bunun tam tersine de bu meseleleri öğrenmeyecek olsak zamanla mürciye gibi ayaklarımız da kayacaktır. Allah korusun yani belki Allah ve Resulünün tekfir ettiği kafir dediği e, bir şahsı ne yapacağız? Biz Müslüman diye addedeceğiz ve ona göre davranacağız. Bu da bizim için son derece tehlikeli bir nedir tutumdur, eylemdir. Evet. Kısaca hemen imanın bahsine de girelim inşallah. Sonra küfrün bahsine girelim. Ehli sünnette ki iman tanımı hassastır, önemlidir. Hani ehli sünnetin dışında dediğimiz gibi imanı tarif ederken bazıları demişler sadece kalben bilmektir demişler. Bazıları demişler sadece işte kalben tasdik etmek e, demişler. Bazıları demişler hayır kalben tasdik etmek dil ile ikrar etmekdir demişler. Amel ondan değildir. İman azarıp çoğalmaz sabittir demişler. Fakat ehli sünnet vel cemaat imanın tarifini yaparken demişlerdir ki iman kalben tasdik, dil ile ikrar ve e, organlar ile amel. Yani azalar ile amel etmektir demişler. Aynı zamanda iman azalır ve çoğalır. İtaat ettikçe imanı artar. İsyan ettikçe de ne yapar? İmanı azalır. Ve sahi olan e, tanım da budur. El-i yani cemaatin itikadı da budur. Sahabe-i kiram, tabi'in bu itikad üzerine idiler. Ve deliller de bunu gösterir. İnşallah bazı delillerden de, delilerin de şey yapacağız, anlayacağız, okuyunca e, sabit olan tanım nedir budur? Tabi işte e, kalben tasdik dedikleri zaman yani kalbin amelleri vardır. Kalbiyle kişi mümin olması gerekiyor. Allah'a iman etmesi gerekiyor. Allah'a sevmesi gerekiyor, bilmesi gerekiyor kalben. Allah'ın sevdiklerini sevmesi gerekiyor. Allah'ın buz ettiğini kalben buz etmesi gerekiyor. Kalben işte Allah'a tevekkül edecek, Allah'a itimat edecek, Allah'tan korkacak, Allah'ı talep edecek, Allah'a saygı, saygıda bulunacak, Allah'a bağlı olacak. Bunlar hepsi nedir? Kalbin amelleridir. Yine kalbin amellerindendir. İşte küfrü, şirki, kötü görecek, nefret edecek, işte onların kafir olduklarını itikad edecek, Davutların yanlış olduklarını, Davutların kötü şeyler olduklarını, küfür olduklarını ne yapacak, itikad edecek. Ee, ve kalben bir nefret içerisinde olacak. Allah'ın zıttı olan, Celle Celaluhu zıttı olan şeylerde, Yani şirk olan, küfür olan konularda kalbinin de amelleri ne yapar? Devreye girer. Kalp böyle amel eder. Dil ile ikrar etmesi lazım. Müslüman olduğunu beyan etmesi lazım. Aynı zamanda dilin gerekli olan amellerini de ne yapacak? Yapacak mesela dilin amelleri zikirdir, Kur'an-ı Kerim'dir, emri bil maruf yapmak, nehiye al-münker yapmak vs. tebliğ. Bunlar da dilin amelleridir, ibadetleridir. Organların da amelleri namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, cihad etmek, sadaka vermek vs. vs. bir sürü İslam'da ameller vardır. Bu ameller de nedir? Kişinin izhal ettiği, organlarla yapmış olduğu amellerdir. İşte İslam bir bütündür. Hem kalbini, kalbine hitap eder, hem diline hitap eder, hem de ağzalarına hitap eder ve bir Müslüman Müslüman olduğunu da bu üç şekilde ne yapar beyan eder. Kalbiyle de Müslüman olur, diliyle de Müslüman olur, ameliyle de Müslüman olur. Günümüzdeki mürcielerin düşündüğü gibi sadece dil ile La ilâhe illallah" dersen, işte Müslüman gibi konuşursan, bir iki camiye gidersen sen Müslümansın demek yeterli değildir ve kabul edilmez. Kalben, diliyle ve azanıyla Müslüman olduğunu yapacak beyan edecektir. Aynı zamanda ehl-i sünnet ve demişlerdir ki kişinin imanı azalır ve çoğalır. İtaat ettikçe Allah'a kişinin imanı çoğalır. İsyan ettikçe kişinin imanı ne yapar? Azalır. Dolayısıyla Resulullah sendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in imanı ile bizim imanımız bir olabilir mi? Kesinlikle bir olamaz. Bir hadiste Resulullah sendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu imanının ümmetin imanıyla tartıldığını ve Hz. Ebu imanın da ağır bastığını beyan ediyor. Bu da gösteriyor ki demek ki iman kişiden kişiye fark farklılık arz ediyor. Birinde, birinde çok ağır basar, öbüründe hafif Yani birisi vardır ki neden mesela Allah'ın bir ayetini işittiği zaman bakarsın hüngür hüngür ağlar, korkar, çekinir, amel eder, huşu duyar, saygı gösterir, hemen hayatına geçirir, öbürü ise Allah'ın ayetini işittiği zaman sanki bir fıkra anlatılmış gibi işitir ve geçer gider. Bu neyi gösteriyor? Demek ki imanın ağırlığını, kalpteki yerleşmiş olan imanın ağırlığını gösteriyor. Demek ki iman çoğalıp azalıyor. Biz kendi nefislerimizde de ne yaparız? Bunu görürüz. Bazı günler olur ki imanımız çok kuvvetlidir. O gün yani haramlardan son derece böyle uzaklaşırız, dikkat ederiz, O günümüzü hep zikirle, ibadetle, itaatle, emri bil marufna yani mümkünle güzel şeylerle geçiririz. Bazı günler de olur ki bakarız ki o, o haramlara dalmışız. O gün doğru düz görevlerimizi hatta yerine getirmemişiz. Bir gaflet üstümüzde kapatmıştır. Bakıyoruz ki imanımız zayıflamış. Bunu resmen ne yapıyoruz? Biz de Demek ki iman ne yapar? Azalır ve çoğalır. Bunun delini yine ayetlerden, hadislerden ee, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bir hadisinde ne diyor El imanu bid'un ve sittune şu'ba İman 60, 60 küsur şubedir diyor 60 küsur şubedir diyor فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ Bunun en fazletlisi La ilahe illallah demek och jag hade nämnt att jag hade nämnt diyor jag hade şeyi yoldan jag hade nämnt att jag hade Hayata imandan bir hade nämnt att jag hade nämnt att jag hade nämnt att jag hade nämnt att jag Bunun nämnt att jag hade olduğunu, en jag de yolda att jag bir nämnt çekmek olduğunu... Bu bu maddeler içerisinde de bir de hayanın imandan olduğunu ne yapıyor, beyan ediyor. Demek ki kişi de haya yok olmuşsa, o zaman imandan da büyük dükasın yok olmuş demektir. Ya da kişi yoldaki eziyet verici bir şeyi çekmiyorsa, bu onun imanın eksikliğini gösteriyor. Tabi olmaz olmazı olmaz olan şeyler vardır. Yani onlar olmadığı zaman iman tamamiyle de olmaz, yok olur. Olan meseleler vardır. Bazı meseleler vardır ki onlar da olmadığı zaman iman tamamıyla yok olmaz ama ne olur? Azalır. Dikkat edirse başta La ilahe illallah dedi. La ilahe illallah olmadığı zaman ya da buna bağlı olan mesela Allah'a iman, melekleri iman, kitaplara iman vesaire vesaire. bunlar olmadığı zaman ya da bunları yok edecek bir unsur olduğu zaman iman yok olur. Fakat hayası az olduğu zaman ya da işte mesela Ee, o gün bir haram işlediği zaman ya da ona farz olan işte emri bil marufu yapmadığı zaman ve en basiti yolda ezi eziyet vereceği maddeyi çekmediği zaman ne yapar? Bu onun imanının azal, yani azalmış olduğunu ve hatta biraz azalttığını yapmadığı zaman azalttığını ne yapar? Gösterir. Fakat yapmadı diye de kafir olmaz. İşte haricilerin ayaklarının kaydığı nokta burada olmuştur ki kim bir günah işlerse kafir olmuştur demişlerdir. Kafir olmuştur. Demişlerdir çünkü bazı amelleri tamamiyle imandan saymışlar. Mesela içki içecek olsa demişlerdir ki kafir olur. Fakat ehli sünnet ve cemaat hayır demişler bu konuda. Evet, içki haramdır, büyük günahlardandır. Kişi kafir etmez onun haram olduğuna itikat ettiği müddetçe fakat ne yapar? Günahkar yapar, imanını azaltır demişler. Başka bir hadiste aleyhissalatü selam yani bu kişinin imanını azalıp çaldığını beyan eden bir hadisinde merra'a minkum <murluluk> münkeren fel yugayyirhu biyedihî hani kim bir münker görürse onu eliyle değiştirsin. fe innem yastatı fe bilisanihî, <murluk> yücü yetmezse diliyle değiştirsin. fe <murluk> innem yastatı fe bi kalbihî Eğer diliyle gücü etmezse kalbiyle buzelsin. Ve dälke at'aful iman. Bu da imanın en zayıf halidir diyor. Dikkat edilse imanın zayıflånunu ne yapıyor? Gösteriyor. Dikkat edilse Enfal suresinde Allah-u Teala müminlerin vasıflarını beyan ederken ne diyor? Es'anunaka anel enfal. Qul el enfa'u lillahi ve resul. Fettekullahi vasdifazate beynukum. وَاطِيعُ اللَّهِ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِنَّ Allah سَنَتْ أَلَلَهُ رَسْلِيْتَ عَاتِذًا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ أَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ O مؤمنlar, digor Allah zikredildiğim zaman anıldığı zaman kalpleri üfperir parlar. Yani Qurqar. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا Allah'ın ayetleri, onlar kundu zaman da imanları artar وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّنُونَ Ve onlar Allah'a tevekkül edenler. Dikkat edilse bu ayetlerde imanın amel de olduğunu beyan ediyor. Çünkü mümin diyor Allah'a iman eden, Allah'a ve iman edendir, Allah korkusu taşıyandır, Allah'a tevekkül edendir diye amel olması gerektiğini beyan ediyor. Aynı zamanda ayetler okunduğu zaman da imanın da çoğaldığını ne yapıyor? Beyan ediyor. Bu ayetler gösteriyor ki demek ki amel nedir? İmandandır aynı zamanda iman çoğalır ve azalır. Bunun gibi birçok ayetlerde dikkatinizi çektiyse Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman ''Ellezine amenü ve amiru salihati'' ''Amenü ve amiru salihati'' diye sürekli geçer. İman eden edenler ve salih amel işleyenler. İman edenler ve salih amel işleyenler diyor. Yani. Evet. İşte bu imanın kalben dediği tasdik olduğunu, dil ile ikrar olduğunu, amel ile e, ispatlanması gerektiğini beyan eden İslam uleması, İslam uleması, zamanda yani ehli sünnet uleması bir hayli çok fazladır. Bunlardan bir tanesi İmam İbn Batta, bir tanesi el-Kadi Ebu Ya'la, bir tanesi İsmail el-Esbuhani, İmam Ahmed Ee, İmam Şafii vesaire bir sürü İslam uleması günümüze kadar ne yapmışlar? Beyan etmişler. Fakat bazı fırkalar bu noktalarda ee, şey yapmışlar kabul etmemişler ve hatta değişik düşünmüşler. Onlara da dalalet fırkası denir. Yani bu noktada yanlışa girmişlerdir. Özellikle mürciye fırkası bunlardandır. Ee, i̇man olarak da böyle beyan etmişler. Ee, küfür meselesine girmeden önce yani küfürün tanımına e, girmeyeceğiz. Çünkü e, konu uzadığı için ve bu da daha e, uzun mesela yani uzun bir mesele olduğu için inşallah gelecek dersimizde ne yapıyoruz? Tecil ediyoruz inşallah. Küfürün tanımını ve çeşitlerini gelecek dersimizde inşallah işleyeceğiz. Ee, bu itikat dersini bitirdikten sonra hemen kısaca da inşallah sahabe ahlakına Dönelim onların hasletlerinden bir hasleti, bir sıfatını da ne yapalım öğrenelim. Evet, sahabe-i kiramın e, özelliklerinden bir tanesi de, hasletlerinden bir tanesi ve ahlaklarından bir tanesi de, işte kuvvetli olmak, Allah için bedenen ve madden kuvvetli olmaya çalışmak <gülüyor> ve bu konuda sebeplere sarılıp, Kuvvetli olmanın sebeplerine sarılıp bu konuda hırslı olmalar. Yani Allah için güçlü olmak, kuvvetli olmak bu konuda sebeplere sarılıp hırslı olma. Niye? Çünkü Allah-u Teala'nın şu ayetiyle amel etme sebebiyle böyle bir şey istemişlerdir. Estaizu billah وَاَعِدُّ لَهُمَّ اسْتَطَاطٌ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاتِ Elfaz Suresi 60. Ayet İşte onlara gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayınız. besli atlar. Hazırlayınız diyor. Ta ki onlarla o kuvvetle, o hazırladığınız şeylerle hem Allah'ın düşmanlarını hem de bilmediğiniz sizin düşmanlarınızı korkutmak amacıyla onlara karşı kuvvet hazırlayınız diye Allah-u Müslümanlara beyan ediyor, emrediyor. Demek ki kafirlere kuvvet hazırlamak, güçlü, kafirlere karşı güçlü olmak, e, güçlü olmanın yollarına müracaat edip hazırlık yapmak her bir Müslümanın nedir? Farzdır, vaciptir. Yani küfrün ortadan kalkması, İslam'ın hakim olması için Müslümanların güçlü olması gerekiyor. Allah'ın dinini yeryüzünde ikame etmeleri için güçlü olmaları gerekiyor. Yoksa gücü bıraktıkları zaman tıpkı günümüzde Müslümanlar dinlerini bıraktılar. Bu gibi sebepleri bıraktılar. Kafirler güçlendiler ve kafirler Müslümanlara hakim oldular. Şu anda bütün dünyaya hep küfür ehli hakim oldu. Maalesef Müslümanların bir şehir kadar dahi olsa küçücük bir devletleri dahi kalmamıştır. Tamamıyla Allah'ın şeriatına göre hükmeden Müslümanları koruyan, Müslümanların hicret edebileceği en ufak bir toprakları bile kalmamıştır. Maalesef bu da neden kaynaklanıyor? Allah'ın dinine karşı yüz çevirmek ve işte kuvvet sebeplerine sarılmamaktan kaynaklanıyor. Bir hadisinde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. El-mu'minul qaviyyu khayrun ve ahabdu ilallahi minel mu'minid da'if. Kuvvetli olan mü'min, zayıf olan mü'minden Allah katında daha değerlidir, daha sevimlidir diyor. Bu hadiste de neyi beyan ediyor? Demek ki kuvvetli olan yani tabi doğuşta yaratılmış, kuvvetli yaratılmış değil. Kendisinin uğraşıp da kendisine kuvvet kazandırdı. Gerek spor yaparak, gerek atış yaparak, gerek, beden, gerek bedeni böyle bir, bir takım şeyleri öğrenerek e, öğrenmeyen Müslümanları bu noktada geçtiği için Allah katında daha, daha değerli oluyor. Bir hadiste yine bu az önceki okuduğum hadisi İmam Müslim rivayet ediyor. Yani kuvvetli olan mümin, zayıf olan müminden daha hayırlıdır. Hadisi. Başka bir hadisinde de Irmu beni İsmail fe inna abakum kena ramia Ey ay İsmail oğulları, Kureyşler için sesleniyor, Müslümanlar için sesleniyor. Atış yapınız diyor. O zaman tabii ok atışları, mızrak atışları yapılırdı. Atış yapınız diyor çünkü sizin babanız atış yapan birisiydi. İsmail yani Aleyhisselam atış yapan birisiydi diyor. Bu hadisi de Buhari ve İmam Ahmed rivayet ediyor. Bu hadislerde bize gösterdiği şey yani Müslümanın gerek bedenen hazmıklı olması, Allah yolunda cihat etmek, kendi kuvvetini Allah yolunda harcaması sebebiyle, bedenini her zaman güçlü tutması gerektiği, işte hantal değil de aktif olması, bedenini bu, yö bu yönde böyle sağlam, ve hazırlıklı bulundurması gerektiği işte mesela özellikle Müslüman için en önemli olan şeylerden birisi de savaş taktiğini öğrenmesi. Savaşın taktiklerinden bir tanesi de savaşta kullanılan en önemli unsurlardan bir tanesi de atış. Bu atışı yapmanın gerekli olduğu işte Selefi Salihinin tavsiye ettiği gibi işte yüzme öğrenme ata atabilme atış yapma bunları İşte öğreniniz, çocuklarınıza öğretiniz diye selef i Salihinden, Hazreti Ömer'den ve bazı selef i Salihinden tavsiyeler gelmiştir. <gülüyor> Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi bu manayı pekiştirmek için kendisi zamanında pehlivan olan Rukane adında bir adamla ne yapmıştır? Güreşmiştir. Ve onu yenmiştir Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte başka birisiyle yarışmaya girmiştir. Yarış yapmıştır. İşte hatta bir zaman Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönerken bir tanesi şey yapıyor, meydan okuyor, diyor ki benimle yarışan var mı diyor. Medine'ye kadar yarışarak gideceğiz diyor. Kim kimi geçerse diye şey yapıyor. Ve tabii diyor hiç kimse beni de bu noktada yenemez diyor. Bir tanesi diyor ya ayıp den mi bu senin konuştuğun yanında yani çok değerli insanlar var yani Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var. Sahabenin ileri gelen insanları var. Bu noktada yani bu yaptığın yanlıştır ayıptır deyince hayır diyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dışında kimseye ben tapmam diyor. Bir o var diyor benim gözümde yani değer verdiğim çok yüksek değer verdiğim on haricinde meydan okuyorum haydi diyor var mısınız diye. Ondan sonra bir tanesi ya Resulullah diyor yarışa giremiyor diyor bunla, İstersen gir diyor. Ve yarışa giriyorlar. Tam Medine'ye kadar kim kimi geçecek olursa. İşte Hazreti Ömer mektup yazıyor. Bazı valiler tavsiyelerinde bulunuyor. İşte eee özellikle Ubeyde İbnu Cerrah, Ebû Ubeyde İbnu Cerrah onun komutanı ona mektup yazıyor. İşte çocuklara, gençlere ok atışını Atış yapmayı öğretiniz diye tavsiyelerde bulunuyor. Sahabe hayatını böyle şey yapmışlar, şekillendirmişler. Yani Müslüman dediğim kişi cihat sanatını da öğrenmesi gerekir, güçlü olması gerekiyor. Efendime söyleyeyim zorluklara alışması gerekiyor. Yine Hazreti Ömer'in sözü bir, bir sözü de "İxşevşenu fəinnən nə amelət edüm" diyor. Kendinizi zor şeylere şartlara alıştırınız diyor. Çünkü nimetler her zaman devam etmez. Yani gerekirse mesela her zaman soğuk suya değil sıcak suya da alıştırın içme. Banyo yaparken gerekirse her zaman sıcak su değil bazen gerekirse soğuk suyla da banyo yapma. İlla her zaman yumuşak yataklarda yatma değil. Gerekirse betonun üzerinde de uyuma. Efendime söyleyeyim her zaman evin içinde değil gerekirse dışarıda da uyuma. Ya da her zaman güzel yemekler yeme değil de gerekirse kuru ekmek işte Zor olan şeylerle yetinme Yani zor şartlara katlanma Açlığa katlanabilme Sızlığa katlanabilme Yorgunluğa katlanabilme Eziyet, işkence vs. gibi şeylere katlanabilme Bu Müslüman hayatında önemli şeylerdir Ve Müslüman koyun gibi Hatta kümeste beslenilen Yani tavuklar gibi olmamalıdır Beslenir beslenir daha sonra Ne yapılır kesilir bu hayvanlar Yani Müslüman da böyle beslenecek, beslenecek, kendi hayatına bakacak, sonra kafirler gelip boğazlayacaklar. Tıpkı günümüzde Müslümanları katlettikleri gibi dünyanın bir, bir tarafında. Abdullah Azzam'ın dediği gibi çocuklarınızı yetiştirin diyor, birer aslan gibi olsunlar. Yoksa besili bir koyun gibi ve bir tavuk gibi besleyip sonra da küfre işte boğazlaması için teslim etmeyin diyor. Bunlar önemli şeyler. Yani ve bunları Allah için yaptığım müddetçe de Allah katında ecri olur ve Allah katında daha değerli olur. Örneğin mesela araba kullanmayı öğrenmek. Niye öğreniyor? Ya Rabbi işte senin yolunda. İşte kullanmak için, fayda vermek için. İşte atış yapmayı öğrenmek, savaşma taktiklerini öğrenmek. Ya Rabbi sırf senin yolunda, senin yolunda cihat etmek için yapıyorum. İşte koşuya çıktığı zaman Ya Rabbi senin rızan için koşuyorum çünkü bedenim kuvvetli olmalıdır. Ben bu bedenimi senin yolunda harcayacağım. Buna benzer faaliyetlerde bulunduğu zaman, sportik faaliyetlerde ya da bir sanat herhangi bir faydalı bir şey öğrendiği zaman bilgisayarı öğreniyorsa tamir etmeyi öğreniyorsa ne bileyim e, çok değişik şeyler var, sanatlar var. Her birini öğrenirken Ya Rabbi ben senin yolunda harcayacağım. Senin dinin uğruna, senin dinine hizmet etmek için bunu öğreniyorum diyecek olsa bunlar birer ibadete, ubudiyete dönüşer o salih ameli sebebiyle ve böyle bir mümin bu gibi şeyleri öğrenmeyen kendini yetiştirmeyen, zayıf kalmış olan müminden kat kat daha fazla ne olur? Hayırlı olur bu noktada da inşallah ahlakımız böyle olmalıdır mümkün oldukça neyi öğrenebiliyorsak özellikle Allah yolunda kullanabileceğimiz, yapabileceğimiz şeyleri öğrenmeye çalışmak bir ubudiyet olacaktır Aynı zamanda bedenimizi böyle güçlü tutma adına e, işte e, güçlendirme adına yapacağımız eylemler de ubudiyet inşallah olacaktır niyetimizde Allah razı olduğu müddetçe. Ve bu konuyu da inşallah ihmal etmemeye çalışalım. Biz de bu böyle bir ahlak ile ahlaklanalım. Çünkü Allah'ın da emridir. Kafirlere karşı güç kuvvet hazırlanması gerektiği ve güç kuvvet işte oluştuğu zamanda kafirlere karşı cihad yapılıp Allah'ın dininin hakim olması için cihada da kalkışılması gerektiği allah Teala'nın emirleri arasında, çok önemli emirleri arasında bulunmaktadır. Rabbim bizi bu sıfatlarla muttasif olan, bu sıfatları kendi nefsinde yaşayan, güçlü, gücünü Allah yolunda kullanan, her türlü maharetleri öğrenip de Allah yolunda kullanan, Namir, Allah är den ena. O Allah, med allahmedan, Rabb bihamdik. Ashhadu ilaha illa Ant. Astaghfiruka wa atubilik.